Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Ne güzel bir hava Dev ve keyfimize gitsin yani Şurup şurup şurup Valla şurup Şurup da nasıl bir şurup Valla böyle biraz acı acım, acım tıran <gülüyor> şurup yani Güzel Güzel melankolik bir hava var dışarıda Hepinize bol melankoli dolu günler diliyoruz öncelikle. Günler Ve bol de. şanslar diliyoruz sevgili dinciler. Yani, er yani bugün de şans yüksek olsa, herkesin yanında olsa yani, şans. Yani şans, inşallah şansınız yaver gider bir diyorsunuz. Dünyada bir şans kapasitesi var mı? Var. Mesela yani şimdi... İkimizi mı? ele alırsak, evet. Yani bu burada bir şans şeyi varsa, mesela sen şanslıysan ben şanslı olamıyor muyum? Yok, totalde sabittir. Şanssız sabitdir. mı oluyorum daha doğrusu? Şans totalit sabittir. Öyle mi? Tabi. Bazıları oradan şey yaparsa otomatikman sen daha şanslı, ben daha şanssız duruma geliyorum. Maaf, sana güveniyorum ve bu e, tezini hiç sorgulamadan kabul ediyorum ve şu anda bizi din yani. E, tezime de dinleyicilerinde... bir isim koyacağım. Yani bütün şanslar aksın diyorum yani. Ne diyeyim daha ne diyeyim yani? Yani işiniz gücünüz yaver gelsin de ya. Gerçi doğru. Bugün 22 Şubat Cuma. Bugün de daha yakışır bir ifade oldu. Olabilir miydi yani? Doğru. Nerede A stüdyosunda yine bir arkadaşınız vardı o? Ya bırak bana A stüdyosundan bahsetme. A stüdyosu artık Şeyini yani, kaybetti. Hayır valla şu A stüdyosunun da yani bir iki kişilik olma özelliği vardı kültüründe onu da bir şey yaptınız yok ettiniz. Kadık yani. hale getirdik mi Oktay? Valla öyle oldu. O yani. da kadık oldu. Bak B stüdyosu taş gibi şu anda bak Zimdik hala. ayakta maşallah boşuna B stüdyosu dememişler. <gülüyor> yani birlik ve beraberlik anlamındaki bir B stüdyosu diye düşünüyoruz çok teşekkür ederim sağ estağfurullah estağfurullah ee, gördün mü ne oldu mi? bir şeylerden ne gördün mü kedileri gördün mü ya sevgili dinleyiciler bizim radyomuzun bir kedisi vardı da hakikaten... onu daha önce bahsetmiştik yani hep bahsettik de artık bahsedecek tarafı kalmadı Yani nasıl bir kedi dünyası bizim nasıl bizim morallerimiz bozuldu sanki evladım yani çok affedersiniz çok ben, özür diliyorum ben hayır ilk günlerde çok büyük keyif alıyordum Yani ben de, ben de ne bizim kedi, yani bizim kedimiz bizim işte yani göz bebeğiydi karşılıklı duygusal bir ilişkimiz olan bir kedi Optinim. ne kadar güzel mutluydu yani. Evet Opti'nin göz falan diyorduk da bu göz bebeği bu kadar olmaz bu yani. yani. Bu hafta boyunca böyle yemin ediyorum kapı önünde 10 tane ayrı kedi her gün bir ayrı kedi her gün bir ayrı kedi her gün beşi değişiyor beşi kalıyor toplam 10 kedi 10 erkek kedi artı 1 artı 1 olan bizimkisi evet, bir de. Yani, yani ben artık şey falan topa, ben... topalından körüne şeyinden irisinden zayıfına bütün er, Opti'deki erkek kediler bizimkini ziyaret ediyor. <gülüyor> Valla yani. adeta bir ziyaret şeyi olduk ya noktası oldu durağı oldu. İsmail, mahbetler kendi aralarında şey diyorlar. Mahbet radyoya gidelim mi? Nerede? <gülüyor> <gülüyor> bir gidelim ya. <gülüyor> Böyle konuşmalar duyuyorum ben kediler arasında. Hay bir de benim anladığım peki seçici de değil bizim kedi. Ya hiç seçici değil canım. Yani Gelen ben... ağam giden paşam. Gelen ağam anam çağırıyor diyenin de peşinden gidiyor babam ça. Yemin ediyorum bir <gülüyor> Peşinden var. gitmiyor ama hakkını ver Fahim. Peşinden, peşinden gitmiyor, gitmiyor sabit. Bizimkisi, Bizimkisi sabit diğerleri yani müteharrik. Erkek on kedi müteharrik her gün. Hem tahrik ve müteharrik yani. Tahrik da... ve tezif ediyor resmen otludaki kedileri. Allah'ım yarabbim. Vallahi Sevgili ona Düğümüz canımız sıkın. Yoksa başka şey değil. Bir saat falan belgesel seyreder gibi olduk. Onun da tadı kaçtı yani. Vallahi her gün yarımşar saat her gün ben bir kediyi pervazda görmek zorunda mıyım ya? Şey radyonun penceresinden. Şans getirir derler. Her gün orada Oklar, yavrıyor, bir şey yapıyor. Pervazda kedi görmek şans Hayır, getirir derler. Hayır, korkuyor mu, kaçıyor mu, ne yapıyor? Onu da ben anlayamadım yani. 5 yapıyor. İşte ciciğim bütün gece yapmış zaten cilvesini. Tırleme mi kalır arkadaşım? Bir de şur beni rahatsız ediyor. Çok özür dilerim. Sizi kişis kişisel şeylerimize rahatsız ediyoruz ama. Evet, beni Bey. rahatsız eden konu da ya yani şu radyoya girerken bir şeyle giremiyorum ya. Bir tedirginlik. Aman acaba rahatsızlık mı veriyoruz? Bakıyorum ne rahatsızlığı hiç. Ben rahatsız oluyor muyum? Ondan bile şey değiller yani. Ben de Kıl, otoparktan... Kılları kıpırdamıyor. Yani kılları diyor da. Arabadan iniyorum. Döndük kapıyı, radyonun kapısını gördükten sonra böyle bir bizim kediyi işte dediğim gibi. Yani pencerenin önünde görüyorum. Sonra hızlı geliyorum kapıyı. Hani kapıyı aç da ben içeri gireyim. Bıktım hmm. buna Allah kahretsin bunlardan diye bakıyorum Dese? bana kedi... Ondan sonra kapıyı açıyorum. Onların arasına giriyor. Bir şey yapıyor. Hayır girsin. Ondan sonra ben içeri girdikten sonra niye beni içeri aldığımı yağlıyor. Lütfen yani. Aynen Oktay hakikaten bir zaten şey otuman ta oturtmak hiç mümkün değil. Sıkıntı. var abi dün. Takıntım var. Takıntım evin kadarı. yine şey yapıyorlar mıydı? Ay, haşma şey verdişlerdi vallahi benim gördüğüm kadarıyla. Hayır bir tanesiyle mola verse diğeri o öteki köpek geldi ya dün. Köpek. Yani artık, oh, yok artık. Artık yani lütfen diyoruz yani kediye. Vallahi bu aylar artık insanın asabını bu. Bir de onların çıkardıkları sesler ayrı bir... Hayır niye bu kadar rahat konuşuyoruz? Yüzüne de söylüyoruz. Evet, yani dedinizler. kimsenin de arkasından konuşuyor değiliz. Kedinin yüzüne de söyledik ama... Yüzüne söyledik vicahiye çevirmiş olduk. Evet. Lütfen takir ve tezif etmeyiniz diğer Vallahi Oktay diye. çok güzel şey... <gülüyor> hukuki ne? esprilerinizle devam edecek. <gülüyor> Ay evet. O zaman ee, şöyle bir bakalım mı gündeme yoksa bir bakalım canım bakalım bakalım bakalım bakalım mı? Evet. OECD bir rapor yayınlamış. OECD demeyeli o kadar yıl olmuştuk ya oktay. Sağ olasın OECD'yi tekrar hayatımıza kattın. Neredeydi o rapor ya? Bak yine kaldırmışlar o raporu. O şeylerin giden giden dokümanların arasında. O raporu. Gelenlerin arasında olacaktı onu gidene koymuşlar. Ha tamam. Ee, bir rapor yayınlamış. dünyanın en çok çalışan halkı Daha doğrusu e, ülkelere göre çalışma şeyleri, şeyleri süreleri. Ha, süreleri yıllık çalışma süreleri bir, bir numara açıklamiş miydi bir numara iki numara bilmiyorum ama yani o bakacağız da Türk, Türkiye e, ortalama yılda 1877 saat çalışıyormuş zarfet yani otarzı böyle de ondan sonra zarf ederiz bayağı bir geride yani Türkiye ne kadar geride? bayağı baya geride. Yani Yunanistan'ın falan altında. en ne en önde ne en arkada dediğimce şey, bayağı gerilere mi düştük? Baya geri. Çalışmıyor işte. muyuz? muamelesi mi görüyoruz? Baya biraz biraz aslında öyle bu... Türkiye çok zeki de çalışmıyor işte. Zeki ama çalışmıyor mu denecek ya bizim. Vallahi diyecek. hakikaten. belli toplantısında öyle diyor. En korktuğum şeylerden. Topteki yani. ama çalışmıyor. ÖİSİD ortalaması e, 1776 saate gerilemiş ondan sonra 1877 saate inmiş en çok çalışan en en birinci şey, gibi hangi? en çalışan Meksika, kim? Meksikalılar mı? Siestaları yok mu ya Meksikalıların? Meksikalılarda siestası var ama Z... Var değil mi? Var tabii canım. Var. Olmaz mı? Var canım Meksika. Yıllık 2250 saatte dünyanın en fazla çalışan halkı çıkmış. Aferin be Meksika'ya. Aşk olsun be Meksika'ya. Bence ideolojik biraz o ojisedi. Hiç başbakan, sayın başbakan azarladı mı o ojisediyi? Yok hiç onu azarlamadım. Ha, o zaman sırası gelmiştir. Yani bir yesin fırçayı da otursun aşağı. Ha, böyle OECD. kafasına göre araştırma yapıyor. Aferin Meksika'ya. Bir... Haylaz hmm, Türkiye. Şu Olmaz. Yapalım. Sirtaki'yi bırakın, biraz da çalışın eleştirilerine muhatap olan Yunanistan'sa, ki böyle eleştirdi ya Yunanistan'ı? Yıllık 2032 Dinlüğü saatte... yöresel danslarla vuruyorlar ya. <gülüyor> ne bileyim <mi? gülüyor> Sirtaki'yi bırakın, azıcık daha... Şey diye vuruyorlar herhalde, biz Sirtaki yapmıyoruz ki. Ha biz mi yapıyoruz Sirtaki'yi? Dediği zaman bak kilitlendi. Bitti, bitti, gitti. Başka an... yerlere diyorlar mı bunu? Bak Yunanistan'a bir gıcık oldu ben ya. Bak, bak Yunanistan'a diyebiliriz, başka yöresel danslarıyla... İzlanda. Çıkıyor. Ne var onların? Yöresel Björk'ün çok güzel okuduğu şeyler var, türküler var, yöresel türküler. Sabahtan akşama Björk dinleyeceğiniz de azıcık da, <gülüyor> azıcık da çalışın. Bak diyerek eleştirilerine muhatap olan İzlanda'nın çalışma şeyini bilmiyorum. Ee, en çok çalışan üçüncü ülkesiymiş Yunanistan. Dünyanın, hmm, dünyanın. Yok, azar istiyorlar ya. vallahi. fosilin valla. Ha tamam. <gülüyor> Bugün gelir. O zaman Yunanistan için iyi çalışıyor ama kafası biraz basmıyor durumuna getirecekleri ülkeyi. O da ayrı bir sıkıntı. Yani. Doğru, doğru, o da orada yani, sıkıntı. Ama yine şeyden iyi ya. Çok zeki ama hiç çalışmıyor orada. Yok ve onun gene bir kurtarıcı var. Zeki diyor ya orada. Hayır zekiyim ama çalışmıyorum demiyor bak bir başkası diyor onun e ya. Işte, tamam. Zeki ama çalışmıyor diyor. O çok acıklı. Ya o Zaman de... demek ki zeki değil yani. Noktasına gider hemen. Noktası Öteki dedin se... değil mi? Oktan? Noktası dedim. Dedin değil mi? Ben bir reklama geleyim de <gülüyor> ben sana mi? şey yapacağım. Gel noktası. Noktasında. Reklam noktasında sevgili dinleyiciler. Kime diyorum ben? Alo. Senin için toplandı yine bu çete Al sana uyanmak için bir reçete Yatağından kalk Kalk kalk kalk kalk Yatağımdan kalk Herkes kalksın artık Herkes kalksın artık Herkes kalksın artık Herkes kalksın artık Herkes kalksın artık Herkes kalksın, artık. Herkes kalksın. Kafasını al eline bitarak yatmıyorsa saçların zorlama bırak düşün biraz bugün yapacağın işleri fıçı fıçı fıçı fıçı fırçaladıçtleri kalmama için bir takım bahaneler neymiş efendim? Uyanamamış. Başver bunları her şeyi bana bırak sen yeter ki yatanman kal kal <gülüyor> kal kal kal yatanman kal fıla fıla fıla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 Modern sabahlar... Uyanır uyanmaz... Modern sabahlar... Kalkar kalkmaz... Modern sabahlar... Sabah sabah... Modern sabahlar... Kime diyorum ben alo? <gülüyor> Kime diyoruz biz alo diyerek devam ediyoruz. 8.52 oldu saatimiz. Şu saati böyle kazasız belasız bir bitirelim Oktay. Doğru. Doğru. Ben çünkü alo ra diyecektim az daha. Ha, iyi Demediğin demediğim iyi çok iyi oldu. Bu saati çünkü kazasız belasız bitirmemiz şartoş. Haa evet... Ee, yaz geliyor, yaz geliyor dedim, yaz geliyor ee, ve tabii ki yazın güzellikleri yanında bir sürü çikinliği de var. Onlardan bir tanesi de yaz aylarının en baş belası ha, hayvanların dakika, musibetleri sivrisinekler. Yani, yani sivrisinek mi? Sen ne diyeceksin? Yani kılık mi? kıyafetle ilgili bir şey söyleyeceğim zannetim. Ona ya. da diyeceğim Oktay. Ona da zaman gelecek. Merak etme. Ona da diyeceğimiz bir çift lafımız var elbette. Ama sivrisinekler büyük savaşı kazandı. Bu tabletler, tabletler falanlı filanlı maddeler var ya. Evet. O falanlı filanlı maddelerin etken maddesi Tabii olan... Böyle fişe takıyorsun da şöyle ha. diyor. DİT e, adlı kimyasala direnç kazandı, ortaya çıktı. Bundan sonra... E ne kazanacaktı? Kaç senedir aynı şey kullanılıyorsa tabii ki direnç kazanır. Valla 1940'tan beri aynı şeyi kullanıyormuşuz. Kullanıyor Musum. Unutmuşsun. 1900... Valla yani sinek... Sins sinekler... 1940 yazıyor üstünde Oktay. Teşekkürler Fahir. Yani. Ee, sineklerde şey yani tabii kendileri koruyacaklar. Sinekler de salak yani. değil çok affedersiniz. İnsan yani. Haa. Yani ben hatırlarım o mor ışığa gidip cız, cız zıt olanlar çünkü öldü. Ne kaldı? Mor ışığa gitmeyin lan mor ışığa gitmeyin lan diyenler kaldı. Biz Onlar bu arada da ne oldu? şey gibiyiz ya La Fontaine gibiyiz. Hayvanlar konişi dur iyi. Konişi en... mi? E tabi otudaki kedileri konuşturmuştuk da en son. Lan nereli bu La Fontaine konişi monişi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diye mi bitiyor bütün fabluları? Uii nasıl diye bitiyormuş. <gülüyor> Valla öyle bir de olsaydı daha çok tanınırdı gibi geliyor. Yani en azından bizim çevremizde. En azından. <gülüyor> Tabii ki. O zaman da zaten daha çok tanındığını gösterin. Ya neler neler Valla bravo sivrisinekleri ne yapacaktık Aşk olsun sivrisinekleri Ne Gene. yapacaktık ya demişler Ne yapacağız işte 70 yıl adamları bırakırsan 70 yılda bir şeyler geliştirir e yattılar, yattılar bilim adamları mı bilim insanları mı diyecek Neyse buna. Bu, bu, bu yaz ya, uykusu yok kimseye Sektör yattı nasılsa bunu bulduk biz Oramıza takarız. buramıza bir şeylerimizi sürdük Efendime söyleyeyim nasılsa sivrisinek yani, gelmiyor Biraz O biraz zor o biraz zor. Ne değiştirsinler abi? Değiştirsin abi, çalışsınlar. Yazıcıdan kulak kepçesi çıkmış. Bak bir bilim dünyasından bir haber daha. Yazıcıdan var. kulak kepçesi ne? Biliyorsun ya? üç boyutlu yazıcı artık. Aa e, evet. Yakın zamanda hayatımıza girecek. Girdi girdi. Yani girdi. Abi yani şeyler yapıyorlar hani. Evlerde mevlerde yok daha yani. Ha evlerimize kadar girmedim maalesef. Evlerimize Büyük kadar Büyük ya ondan. Üç boyutlu yazıcı e, geçen, gün, e, <gülüyor> şey yok, şey <gülüyor> geçen gün tıp fakültesinde şey astmışlar. Şey ben. Geçen gün tıp fakültesinde. Üç boyutlu yazıcı şey yapmışlar ya. <gülüyor> ne diyeyim abi? Ne diyeyim? Geçen hafta ha. olmuş yani. Will Cornell Tıp Fakültesi doktorları. Ha, ee, ondan sonra demişler ki ne basalım yani? Ne basalım? Ya, ne basalım ne, benim uçak biletleri var. Yok onu basmıyorum. Üç boyutlu bir şey olsun falan deyip kulak kepçesi basmışlar. Kulak kepçesi. Normal insan kulak kepçesi dediğimiz. Tabii değil canım. Yani. Bayağı insan kulak kepçesi var. Rengi biraz tutmuyor. Onu abi Onun kartuş kartuşu siyah, sorunu var. Siyah kartuş mu beyaz kartuş kullanmışlar yani böyle ten rengi kartuş olması lazım buna. Ten rengi. Hocam iyi günler. Ten rengi kartuşunuz var mı? Hemen gidelim alalım ya şeyden. Ten, de, ten rengi deyince ten rengi çorap geliyor aklıma içim bulanıyor ya içim bulanıyor. Net tip çorap damla. İşte mesela çok iştah açılıyor Fahir. Ya iştah açılmaz. Ten rengi çorap var ten rengi çorap var Fahir şimdi ten rengi çorabı. Mesela, sen, sen giyersen benim. içim bulanır. Ama bir Sen başkası, giysen de için bulanır affedersin. Bir başkası giyse ne boş, kadar güzel olur yani hoş bir bayan giysen de için bulanır Tern rengi çoraptan. çorap Ama eski tern rengi çoraplarda ama artık çocukluğumuzdan travma mı yaşattılar bize ne yaptılar o tern Sen rengi. Başka şeyler geliyor senin aklına da ondan bacaklar geliyor senin aklına Bacaklar gelmiyor direkt çorap geliyor Çorabı boş çorap mı düşünüyorsun Far? içinde bacak yok Nerede mı? çıkarılmış boş çorap düşünüyorum Oktay Düşün yani Durum travmatikliği ne ha, boyutta yani Çıkaran belli mi? Meçhul Meçhul çorap diye bir şey var. Kulak kepçesi diyorum sen bana çorap... Ten rengi bari. dedin ya oradan ben saptım. Konudan saptırdılar beni. Ten rengi çorap da üretilebilir istersen. Al bir tane. Kalk, Nalet yukarıda olsun. Yukarıda seni terasa. 3 boyutlu yazıcını. Bitti gitti. Bas ne organ. istedin? Çorap istedin çorap bas. Bir şey diyeceğim bu 3 boyutlu bilgisayarda. Ha, organ yapıyorlar yani. Mesela organ yapıyorlar tamam. Ama organ, yani şey organ organı değil. Organı yine bilen yapar da. Mesela bir şeyin Yiydi aynısını... Yani. <gülüyor> bir şeyin aynısını yapınca o Hastanenin şey olmayacak dedi. mı? Hastanenin organları bilerek yapıyoruz. <gülüyor> Tehli hakkı falan filan şey yapmayacak mı ya? Kimin? Yaratmayacak mı? Organlar mı? Hayır organ için değil. Mesela telefon. Telefon da yapabilecek misin? Telefon 3 boyutta yaparsın ama Ç nasıl ya? Ne demek istiyorsun? O sanki aleti kendisi otomatik çıkarıyor gibi. Maket gibi bir şey çıkarıyor o senin dedi. Maket muçuk yok ya aynısını çıkarıyor işte. Tamam aynısını da maket gibi çıkarıyor yani İşlevsel değil. Çalışmaz çok. mı diyorsun? Mesela vida, vida çıkarınca ne olacak? Vida, mesela vida. Evde bir vida yok. Ha. Onu takamıyorsun. Onun Sanayi malzemesi tık, tık, tık, tık, tık, gibi bir şey oynuyor. ya. O yüzden. Nasıl köpük gibi? Olur mu canım? Aynı malzemeden çıkıyor ya. Aynı malzeme. Malzeme sırası demiş, aynı demiş. Ne? Şeyin mi? Aynısını ya? çıkarıyor yani. Sen, oh, ona, o yüzden kulak kepçesi diye konuşuyoruz zaten kulak burada. Kulak kepçesi etten mi? Evet canlı hücrelerden oluşan Ha? jel konulmuş. Tamam o hastanede olduğu için kulak canım. Kulak kıkırdağı konulmuş. Bilmem biraz kulak daha, azıcık insan jeli. Valla biraz jel biraz da kollajen. İyi mı? 3 dakika biraz kollajen e, inanılmaz bir Ve sunum. ne kadar da basmış bir kulak kepçesini? 3 dakikada ya 200 derece bir buçuk günde basmış ya. <gülüyor> bir buçuk günde iyi. Vallahi iyi yok. Tır tır tır tır tır tır tır tır. Sabaha kadar çalışmış. Vallahi çok güzelmiş. Trinter. Ey tamam şimdi bununla başlar ya yarın öbür gün başka şeyler de çıkarırlar. 3 boyutlu yazıcı teknolojisi abi. 3 boyutlu deyince insanın aklına neler neler geliyor. Hep 3 boyut hep 3 boyut. Nereden aldınız bu modeli mesela? Benim kulak kepçem dediği gibi. Mesela başka şeyler. çıkarabilir mesela mi? kulak kepçesi küçük oluyor. Onu daha büyük yapmak istiyor. Herkes koşacak şimdi hastanede. Mesela, ben daha büyük kulak kepçe. Bundan yap. Bundan de. Zaten diye. enlarge your mesela kulak kepçesi diye bir Onun sürü mailler geldi ya. Neyin? Kulak mi? Kulak, kulak ayası mı? Ne diye geçiyor İngilizce'de? Kulak. Kulak. Kulak. İrlanda'ya gittiğinde lütfen bunu öğrenmeni soracağım. istiyorum. Soracağım. Bunu, bunu soracağım. Bütün İrlandalılar arasında bir araştırma yap. Memnunlar mı onu da sor. Galcesini de öğreneyim mi Fahir? Galcesini de öğren. Bu da Gallilere en güzel dostluk ilişkilerimizi arttırıldığı şu dönemde. Çünkü bence hakikaten Gallerle biz büyük eksiğimiz var. Hadi. Ne yaptın? düştü. Portatif bilgisayar düştü sevgili dinleyiciler. Panik yapacak bir şey yok. Oluyor. Böyle şeyler arada olabiliyor. 14 yılda bir başımıza gelen bir olay. İyi bakalım. Herkes düşünsün 3 Herkes boyutlu düşünsün. yazıcı olduğu zaman ne basılacak? Herkes süsün. Reklama giriz. Ama bugün yine bilet dağıtmaya devam edeceğiz sevgili Dağıtacağız mı? Daha, daha da cihaz. Bugün ne de? Da... Bakayım. Bugün günlerden ne? 21 Şubat değil nezleri mi? Nezleri arkadaşın yaptığı anons ve duyuru filmine mi dağıtacağız? Evet. Nezleri bir arkadaşın sundu. Gangsta uh, Squared diye denir kısaca. Squared, suç cetesi. Ee, amaçları Melekler Şehri Şehri falan Melekler Şehri dediğimizde Los Angeles diye geçer Yani Melekler Şehri yani Oradan kafanıza başka bir şey canlanmasın Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Buradayız buradayız tamam buradayız Mevcut anlamında kullandırdın değil evet, mi Faiz? Evet Dinleyici bazen çocuk gibidir Oktay. Böyle hani seslenir de annesine babasına falan filan bir büyüne Anne. He. Kafam yanıyor. He işte. Mesela Aa, o duruma, gel o duruma gel gelmesin diye. O duruma gelmesin diye. Hemen de... söyledi Faiz. Hemen buradayız, buradayız İşte orada söyledim. ne oluyor çocuk mesela? Annesine sesleniyor ama annesi ses vermiyor. Cevap vermiyor. Biliyor herhalde çocuğunu tanıyor yani. <gülüyor> Kim bilir ne yapıyor bizimkili. <gülüyor> o yüzden eee... <gülüyor> Oktay Gangster ara ara Squat sesle. diyorsun ne diyorsun? Gangster Squat Oppa Gangnam Style diyeceksin zaten. Vallahi sahip. Oppa Gangnam Style de yavan adammış ha. Ne şey yapıyorduk ki? Ha ne yani. bekliyorduk ki? İşte ne yavan... yapmış ki yavanlıkta? Yavanlıkta o... lider marka ne o, yapmış? O, o, o, telifiz... Otelde kalıyor ya kalite otelin kral dairesinde. Öyle mi? Ha. Ha. Ondan sonra orada güzel Haliç manzarası varken yan tarafta çikin manzarayı çekip onu koymuş Twitter'a. Sen misin koyan? Gangnam Style'la kazık diye bugün e o da... gazetelere gel. Öyle mi? Eee vallahi öyle. Hangi manzarayı koymuşlar hiç görmedim ben. Ya işte böyle yan tarafın böyle biraz yavan kısmı. Ne yapmış yani koymuş sonra oynamış mı fotoğraflar? Yok Yo. oynamış mı var, olan... var olan bir şey. Ama yani bu mi? bardağın boş tarafını görmek tipi bir şey. Yani orada canım şey manzarası varken. Dur buradan de buraya bakayım. Ha. O zaman ne, ne kadar güzel ben? adam mı diyecektim? Sana. Ya o zaman güzel adam da demeyecektim canım. Yavan adam olduğu her halinden belliydi. kaç Şarkı? yavan yani. 3 milyon olmuş yalnız takipçisi. 3 milyon kişi şimdi o fotoğrafı mı gördü? 3 milyon kişi o fotoğrafı hmm, gördü. Tamam, İstanbul'unuz tamam. çok güzel. Peki neden yeterince tanıtmıyorsunuz? Fahri hemşerilik mu? beratı verilmiş. Güney Koreli şarkıcı Say'a. İstanbul Be Berat'ım. Beyoğlu Belediye Başkanı tarafından. Vay bizde Beyoğlu çocuğuyuz diye konuşabilecek. Fahri Hemşerilik diye bir şey mi var ya? Var ya öyle bir şey var ya Fahri Doktor olduğuna inanıyorsun Hayır, da. Hayır ilçe mi veriyor bunu Fahri Hemşerilik diye bir şey? Her ilçe verir abi ne olacak? Yani doktora veriliyor, master veriliyor. Fahri Master diye bir şey var mı? <gülüyor> Master'da bir yuvan yok değil mi? Yuvan olsa ona da şey. İlla bir yuvan olacak. Fahri Doktor'a var sadece doktora var. Sadece doktora var, var değil mi? Fahri master tipi bir şey düşünüyorum ben. <gülüyor> Küçük düşünüyorum. Yani tüm büyüğü yok. Onlar ayrı şeyler de onunla Abi, niye bir tane şey. Ama Fahri olmuşken doktor olmasında yani, fayda var Fahri. Yani iyi. Evet Oktay. Evet. Bugün doktor mı verelim bütün? Verelim hadi. Okumuş okumuş dinleyicilerimiz de bir gün kazansın ya. Ya valla o kadar doktora yapıyorlar. Ama ispatlamaları kaydıyla. İspatla... Mı? Yok ya doktor... O zaman ayrımcılık yapmış oluyor mu? Canım, doktor canım doktoralı ve doktorasını tamamlamak üzere Peki, olan. Peki geçerli mi? Hepsi olur. Başında doktor olur. olan herkes olur sevgiliyim. Bugün doktorlara verelim. Mesela doktor. bugün Ferhat köçer arasın. O da yani da, da olur. Onun da şansı var. Evet doktor... Ama yani bu da... Yakınlarında doktor olan da olur. Yani mesela... Ne demek o ya? O... Kocası, eşi, hanımı, babası... E, o zaman yani diyorsun ki herkes arayabilir miyiz? diyorum yani... <gülüyor> Everybody's, Everybody's Radio Programı. Fahir <gülüyor> Önçü. Böyle bir ayrı birçokluk Cuma ve Çarşamba günleri açık. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Alişan Balkoca. Alişan The Balkoca. <gülüyor> Alişan The <gülüyor> ayrı yazılıyor değil mi? The Balkoca. Evet Alişan, <gülüyor> Alişan Bey. Şöyle düşün. The atılınca anlamını kaybediyor mu? Bakayım. Hayır. Pek Kaybetmiyor. Mi? O zaman The ayrı yazılıyor tabii evet. <gülüyor> Alişan Bey neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Hangi servis? Hangi okul? Ben şu anda şeydeyim, e, Menekşe Sokağın başındayım, Çetinemec'e doğru çıkacağım. Obra Menekşe Sokağı'nın oradan Çetinemec'e çıkmak için... Şey, Menekşe, yani Mesnevi yani Menekşe, pardon. Ha, yani. <gülüyor> <gülüyor> Menekşe, bir kastırmanız Menekşe'den lazım. Menekşeden de çıkılır da biri bir iki şey atlamış olursunuz bize söylemediğiniz. Evet, evet ya, biraz kafam karıştı. Neyse. Heyecanlar, şimdi bilete adımı yazdıracağım ya hazır böyle... Bilete adını yazdıranlar. <gülüyor> Galiba öyle bir şey Niye? var. Niye hayırdır, Benim doktor kadarıyla. musunuz? Yok daha ama yani o yoldayım en Dok azından yakın. Doktorasını yapıyor ya. Doktoradınızı yapıyor musunuz? Yapıyorum hemen. Ha Ama daha olmadınız değil mi? Yok daha olmadı. Nerede? Daha hangi daha e, okul? Hangi servis? 10. cihazı yazmak zorundayız çünkü kayıtlara geçmesi ha, şeyde. için. Oztü bilişsel bilimler. Bilişsel bilimler. Hole, <gülüyor> <insiz yani>. <gülüyor> ee, ee, canımcef üstü biraz açma da. Ya yani isim biraz sanki böyle sallama gibi geldi bana da biraz. <gülüyor> yok yok şeyde site defalar var bakabilirsiniz. <gülüyor> sitede var. Site kaynakta da tamam. Kay... Site kaynak. Bakınız göster. kaynak site. Memnun musunuz Alişan Bey? Yani şimdilik bir sıkıntı yok. Nasıl ee... şimdilik bir sıkıntı, sıkıntı yok. yok. Eyvallah abi. Şu an anne. çok memnunum falan demeniz lazım ya. Böyle Yok, bu kafayla giderseniz vermezler e, o. Biraz yoğunluk oluyor isteriz. Işte e, yoğunluk olacak. E, baba inay siz Fahri Doktor'u almayı beklemiyordunuz herhalde. Fahri Doktor'a dediği yarım saatlik bir tören. Hop cübbeyi giy, ver takkeyi. Takke dediğim de kep yani. Fahri Doktor'a ile iş başvurusu yapılabiliyor mu? Yapılır herhalde yapılıyor mu Alişan Bey? Vallahi yani ya o işverenin biraz şeyine kalmış. Yani Süleyman Demirel'e sormak lazım <gülüyor> galiba onu. Çünkü en fazla fahri doktorayı ben ben kişisel bilgime göre o aldı. Evet ama o da yani düşünsene demek ki bütün kapılar açılıyor. Başbakanlığa kadar çıktı bayağı. Hatta Cumhurbaşkanlığı yapıyor. Ya. Evet. Yani. Alişan ya Bey çok da buyurun. Evet. buyurun. Ya, fahri doktor da hani böyle sürekli verilen bir şey oldu artık. Da. O yüzden ee, ben girip, de, de, ben de, girip okul, okulunda okumak istedim o yüzden diyorsunuz yani. <gülüyor> valla ben öyle düşünmüyorum. Bana Vahri Doktor'a ve, ge, vereceğiz gel dese koşa koşa giderim. Okrahi Demirci benim nesmim. Ee, Onu <gülüyor> da buradan söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür, Teşekkür ederiz Alişan Bey hoşçakalın. Teşekkür Hayırlı doktoralarınız olsun. Yani çünkü doktora okuyana başka ne diyeceksin? Hayırlı doktoralarını Mutlu... Ay Hayır, bu doktor deyince sanki böyle çok ben valla içim hun oldu. Vallahi hun oldu billahi hun oldu O zaman oldu. gerekeni yap da hun olmak ne Biz de onu anlayalım Fahir Gerekeni yapıyorum sevgili dinleyiciler Böyle ayrımcılık olmaz arkadaş Doktorası da olsa olmasa da Efendime söyleyeyim Herkese kapımız açık açsınlar <gülüyor> Okullarını söylemelerine bile gerek yok ya Ya doktora yapmak isteyen de olur Niye sen ölçüyorsun. Tamam doktora yapmak isteyenlere o zaman şey yapalım Bir istek olsun bari Şu, do şu bölümde doktora yapsaydım ya keşke baby Diyen de o zaman olsun Madem olsun doktora, yani bana, bana deyince olsun da buraya bakınca olmaz e, mı bir şey çıkıyor yani garip bir şey garip bir duruma soktuk şimdi doktor alı dinleyin ne orada beni aramasın mı o da o da kapatır karar verir karar günaydın efendim kimle görüşüyorsun efendi ben tuba tuba hanım Doktor alı mısınız Tuğba'nın? Doktor olu değilim. Ee, Kolejenci tubayım bu arada. A, benden bahsettiniz yine bu zaman. Evet kolejenle <gülüyor> kartuş yapıp kulak yapmışlar. Evet duydum. Sizden almadılar değil mi kolejeni? Yok benden almadılar. Maalesef. Biz o kadar reklamınızı yapıyoruz. Kolejencilikte evet, lider marka Tuğba diye. Geçen gün doktor bir hanım bağlandı falan. Evet. <gülüyor> Benimle tanışmak istediğini Ama söyleyeyim. sizin isimler dolayı oluyor. Onu yurt dışında şey yapamıyoruz. Yumuşak G var ya sizde. Evet. Yumuşak işte, G Başka bir adınız var mı? Ailem, Ailem diye onu düşünememiş. Tuba... Yok maalesef. Koca kolejyen sektörü aslan gibi giderken Sırf bir harf uğruna dağıldık evet, gittik ya. Evet geride kalıyorum ya çok üzgünüm. Maalesef. Ee, ben master yapıyorum master'ımın sonlarındayım ile devam edeceğim. Hangi yani... okulda yapıyordunuz siz Tuba'nın? Ben OTTÜ'deyim. OTTÜ Biyoteknoloji Bölümündeyim. Biyoteknoloji. Bak sizin ki mesela o, o, öbürü bilissel bilissel dedi Alişan Bey. <gülüyor> Ama yok o da var gerçekten Cognitive Science. O siz da çok... <gülüyor> şey oluyor musunuz kefil oluyor musunuz? Tabii ki oluyor. Hayır inanma doktor hocunuz şahidi doktor hocu yani. Yok ama lütfen. Yok yok biliyorum. Akademik dünyayı ileteceğim sizi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyoruz Tuba Hanım. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun efendim. Teşekkürler ederim. efendim. Arzu hürmetler ederim efendim. Ottibiyoteknoloji. Doktora yapmak istiyorum diyenler altını. izin. Valla bir tuhaf oldu program ama olsun. Güzel bence yani. Günaydın. Günaydın efendim. Evenim, günaydın. Ali. Alo. Alo. Ha, günaydın. Ben bağlandığımı bir an algılayamadım. Kusura bakmayın. Valla biz bir de algılayamadık yani. zaten. O yüzden <gülüyor> rahat olun. Adınız Benim de doktoram yok ama. Siz, e siz derken size ne ha, diye hitap ben, edelim? Ben evet, Ben Sena. Sena. Evet. Nereye kadar okuyabildiniz Sena hanım? Üniversite sonuna kadar mı? Ee, yok. Ben şu an master yapıyorum otelde. Üniversiteden hmm. sonra okudum diyorsunuz. Okudum. Yani. Ne kadar güzel. Biz okuyamadık mesela. Okda'yı okutmaya çalıştım ben. Onu da beceremedim. O da olur. O da olur bence. Ya olmadı işte onu diyorum ben de. <gülüyor> Olur. Onun, üniversiteden sonra okumanın yaşı yok. Yaşı bari. yok mu diyorsunuz? Yok İnşallah. Emeklilik dönemine bekliyorum ben kendimde. Selam hangi bölüm hangi servis? İngilizce öğretmenliği. İngilizce, İngilizce öğretmenliği. Hı. Daha yeni başladım ama doktor da yapacağım. Söz veriyor musunuz? Söz veriyorum. Hatta çok çok yüksek yerlere gelip ofsaydı müziye fahri doktora da vereceğim. Ay gerçekten mi ya? Biz de gerçekten. ilk köpeği izle mi bize de bir şey verin. Kadar, Hiç olmazsa bir yerin sekizden birlerden verin ya. Ya alayım ondan sonra ya Ay, ama nasıl? ayrımcılık var mı beni tamam, burada? Tamam, Allah Allah. Bunu ama bay göreceğim. Ama Söze önce göreceğim. faile verin de bir rahatlayalım. Tamam. Hayır, bak ondan sonra. Abi ama birden böyle bir ortak fahri doktora gibi gelecek. Acaba şey. ben doktorasında de değilim <gülüyor> ya. Dur dur dur dur ortak olun diyor. Hayır ben ortak Sena Bir tane var onu da paylaşacağız yarım yarım. Arkadaş ben de ama ben ne diyorum? Sen hanım diyorum ki tamam Oktay o şey verdiniz. Fahri doktoru iyi verin. Bana da bari iki lokma bir şey verin. Beni de bir davet edin, bir onore edin. Ya, tamam, o zaman bileti verirseniz size de bir güzellik düşünürüm. yalnız Sena hanım bir şey söyleyeceğim. Yarın öbür gün siz o doktora yapmaktan vazgeçerdiniz falan oldu, filan oldu. İşte durumlar, planlar, filanlar çalışmaya girmem lazımdı. Çok fırsat kaçırılmayacak bir işti diye girersiniz. Faiziyle ki yasal faiziyle bunun parası alınır. Tamam. Bir tamam, şey değil. Gerçi biletler söylüyorum. ücretsiz ama yani sizi sürüp sürüp, sürüp süründürürüz. <gülüyor> Canınız sağ olsun ne yapalım. Sena'm siz memnunsunuz değil mi? İngilizce öğretmeninden. Çok memnunum doktu. kesinlikle yani. Kulak kepçesinin İngilizcesi ne? O zaman bize söyleyin. <gülüyor> evet bir iki. E, Efendim? Saat, ya... Kulak kepçesi. Ya sabahleyin. Sabah... sabah konuştuk böyle bir yarım saat önce bir saat önce. Kulak mı? kepçesinin İngilizcesi. Hı, peki onu ben bilmiyorum maalesef hiç karşıma çıkmadı. Onu doktora da öğretiyorlar Fahir. Onu... Sen <gülüyor> de ne biçim sorular soruyorsun? Kulak yani? bildiğimiz kulak kepçe. Ee, yani o kepçe hani direkt kepçe Scoop ama o, o, scoop. o kepçe o kepçe scoop. oluyor yani. Scoop, Your Scoop, Your Scoop, <gülüyor> miyiz o zaman. Your scoop, Your yeah. scoop. Dikkat ettiyseniz anladığımız şeyi 9 kere tekrar etme özelliğimiz vardı. Ne evet. oluyoruz böylece bünyemize? nakşe ediyoruz. Şu anda elçilikten dinleyen dinleyicilerimiz <gülüyor> e, rahatlamış durumda. Yeah got boy. E, yani genç bir arkadaşımız var da ondan ona öyle dedim. Evet, Selam Çok, çok teşekkürler teşekkür Selam Hanım. Ben teşekkür güzelim. ederim. İyi günler. yayınlar. Scoop. Size de iyi masterler. Dolu günler. Hoşçakalın. <gülüyor> teşekkür ederim. Hop hop hop. Evet Oktay Bey. Çift dilli Selam Hanım'ın iki dili var. Hem Türkçe hem İngilizce falan. Vallahi öyle helal işte. olsun. Evet. Hop. Evet. Günaydın hop. efendim. Günaydın. Günaydın. Şimdi şöyle... ha, Şöyle Oktay. <gülüyor> yani. Buyurunuz efendim. İsminizi alalım Alo. hemen cecik. Alo. Evet. Alo. Buyurun buyurun. isminizi alalım. Aa, Salih ben... Salih Bey hoş geldiniz. Bir yeri mi aradınız yoksa radyoyu mu aradınız? Radyoyu aradım. Direkt yayına bağlanınca şaşırdım. Hiç şaşırmayın ya. Yani sizin biz gibi öyle. bir beyefendi biz burada Tek bekletecek şey. kadar terbiyesiz miyiz? Aşk olsun. Estağfurullah. Teşekkür ederim. çok sağ olun. Salih Bey... Musunuz? Efendim... Össünüz mü? Biziyiz ya siz? Doktoralı mısınız? Master'lı mısınız? Okuyor musunuz? Kaça gidiyorsunuz? Hangi okul? Hangi servis? Ben de ben de doktora yapıyorum. Ne, nerede yapıyorsunuz? Ortadoğu Teknik Üniversitesi Polimer Bilim ve Teknolojisini de yapıyorum ben de. Bak bu da havalı bir isim. Polimer Bilim ve Teknoloji Merkezi. Kimya kimyanın e, bir alt alanıydı değil mi? kimya, kimya mühendisliğinin ortak ve malzeme mühendisliğinin ortak alanı. Yani bu disiplinler arası multikültürel bir şey diyoruz Geleceğin yani. bilimi yani. Aynen öyle. Aynen. Yarın öbür gün bizi de görürsünüz değil mi bir şeyler olduğunda? Ee, neden olmasın? Neden olmasın? Ben hani ispatlayabilirim de aslında bu doktora yaptığım adımı yani Salih Ertan ben adım aratırsanız araştırma göre için ben orada bir yerlerde çıkarttı sahminimce yaptığım. <gülüyor> Ya yaptınız. Peki hani literatüre girmiş bir şeyiniz var mı? Araştırmanız falan. Bir tane bir tane de e, yayınlanmış uluslararası makalen ben var yayınlanmış diyorsun. Yayınlanmış makalen var evet. Hey yavrum ebeye hey uluslararası <gülüyor> makalesi. Baktın nokta? Portatif Bilgisayar Bakıyorum sende? Bakıyorum abi Salih Bey diye yazıyorum. Salih Ertan. <gülüyor> ne bileyim Ertan mı yazayım şöyle. Ben He. bir Salih Bey diye aratayım da sonra Ertan'ı şey yaparız. Oradan <gülüyor> bir alanı daraltırız sonra. Peki Salih <gülüyor> evet. Bey teşekkür ediyoruz size. Estağfurullah ben teşekkür ederim. Daha çok ama böyle bir taneyle kalmasın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İstottan da ben bilimsel araştırmanızın ben... yayınlanmasını istiyorum. Teşekkür ederim. İnşallah umarım. Ben sürekli sizin YouTube'daki biz 3 kişiyiz klübünüzü izleyip böyle ke keyif alıyorum. Ne söyleniyor musunuz? Evet, evet. Vallahi <gülüyor> siz <gülüyor> çok <neşve. Geliriz. gülüyor> Size bir neşe verebildiysek ne mutlu bize. Ve ben hala geniş kaldığınızı söyleyeyim size. Değişmemişsiniz çok fazla. Okta'yı bir biraz kilo almış sadece. Evet. <gülüyor> Ama diğerleri aynı diyorsunuz yani. Evet, evet. Aynısınız gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Çok Siz de aynı kalırlar. Size başarılar <gülüyor> diyoruz Salih Bey. Çok çok Görüşmek teşekkür üzere. ederim. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Sağ olun, Sağ olun. YouTube efendim. Youtube yorumuna yayından yorum yapıldı. Evet. Yani Youtube videosuna. Bu bir ilk. ilk. Bu bir ne ilk ne de son Oktay. Ay ne bileyim Oktay. Ne Nasıl mi arıyorsun abicim bana. Allah Allah. Üniversiteden sonra okuyamayanların programı değil miydi modern sabahlar? Evet öyleydi. Ne bu biri bilim öteki biyoteknoloji doktoralı çıktı. Biz ne yapalım demiş Nihan Hanım. Günaydın efendim. Günaydınlar. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Volkan. Volkan Bey hoş geldiniz. Neredesiniz? Hoş ee, şu anda etliğe doğru araçla gitmek üzere. Pardon Etlik'te ne tip bir bilimsel araştırma var? Bunu bize açıklayabilir misiniz? Tabii ki. Gülhanet Askeri Tıp Akademisi'ne gidiyorum. Ben tedarikçiyim. Tedarikçisiniz. Evet. E, Onun ile bağlantılı olarak hem ben e, akademik çalışma yaptım. Daha sonra doktora başlangıçtan terk ettim. Sayılır. kolajen satıyorum. Hel Siz de mi kol? Ula, Ankara'da ne? Ko Ulen dedim ama <gülüyor> Ankara'da ne kolajenci varmış Vallahi ya. Vallahi ülkemiz bir kolajen cenneti ya. Bor bir kolajen iki. Vallahi Neyse kolajenin değeri Yamanlar bilinir. Yapan var da satan yok ama. Biz de dükkanı ben... alsak mı 3-5 kolajen? <gülüyor> olabilir. Yani miligram cinsinden hani kilo değil de. Kilo Kilosu ne? kaçtan gidiyor kolajenin? Ee, nasıl diyeyim? 100 miligramı 90 euro. Ya işte... 100 miligram kaç gram? 900 euro işte Fahir. Yani kaba hesapla kilosu. 100 gramı iyi 900. İyi 900 i̇yi, iyi. euro. İyi bayağı iyi ya. 900 euro. Anlaşırsak ha? size bayilik de veririm ben. Çok, şey yaparız çok hallederiz. Güzel, çok güzel olur. Valla franchise'ımızı da, da bağladık ya. Volkan Bey. Yani Tunus Tunalı evet. civarına biz de atalım o zaman. Olur çok, mu? Gençlerin o, çok ihtiyacı... O, o bölge sağlam bölgedir. Yani e, neyse bakarız. Teşekkür ederiz Volkan Bey. <gülüyor> Vallahi sağ olun. Kollojenci Volkan ya. Siz nerede doktora evet. başlangıçtan terkisiniz? Otto fizik. İyi, iyi yapmışsınız Volkan Bey. <gülüyor> i̇yi yapmışsınız. Bugün kolojen de var. Makale hazırlık yapıyorum. İyi olsun makaleniz var ama değil mi? Var var. Bir tane var. Herkesin. O zaman siz yani üniversiteden sonra okuyamayan bir insansınız öyle mi? Evet. Evet. Ne İm imkanlar olsun, el vermedi. Olsun. tedarikçi. Ben vallahi daha mutlu oldum ya. Daha mutlu musunuz evet. Volkan Bey? Ee, aşırı derecede mutluyum. Bana öyle söylüyorlar. <gülüyor> aşırı derecede. Yani öyle bir derece. Vallahi sizin aşırı mutluluğunuz bizi de neşvelendiriyor. Siz mutluysanız evet, biz evet. mutluyuz Siz vallahi. Biz de mutluyuz. Çok teşekkür Boyce, ederiz. E, Buyurun. Almanya'da bağlantı yaparaktan peç edim filminde vardır. Aşırı mutluluk diye. Evet. YouTube fakültesinden atmak isterler. Biraz kendimi ona benzetiyorum herhalde ama güzel bir şey. <gülüyor> Hiçbir zararını da hani, görmedim diyor Volkan Bey. görmedim. Faydasını da görürüm. Hani sinema filmi falan da bağlanıyor. Daha göreceksiniz yani. Volkan Bey. Daha göreceksiniz. <gülüyor> Çok İyi, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın Sağ olun. Sağ olun sağ olun sağ, ol. sağ, ol, sağ, ol, sağ ol. şeyi var. Sağ da, Volkan Bey'in sesinde. Ne? Bir kolajenci, bir kolajenci tedarikçisinin güve, güven veriyordu yani sesine. Evet dosta güven düşmana korkusu olan kollejenci Volkan. Günaydın efendim. Maalesef. Tamam. Tamam. Peki bir saniye. Madem öyle dediniz alın size en güzel cevabım. Bu düdük sesi sanki ben ben sanki alamadım. Bu benim yeteneksizliğim. Hayır efendim. Bu fire eee ha vallahi sana pişsiz şey söyleyeceğim ederim. ama yayından yayından sonra galiba benim yeteneksizliğim. Ya yani, lütfen. Ama basılabilecek her şeye basıyorum Oktay. İşte o yüzden mi acaba belki de olmuyor? Al. Al. Al şimdi günaydın. Günaydın. Bak. Ha, beyefendi günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ee, ben öyle öner... <gülüyor> panik kendi... yapmayın sakin olun Önce derin <gülüyor> bir nefes al. İç sorularlardı. Ondan dolayı. Bir daha yoldayım, yoldayım da trafikteyim ondan dolayı... E, tabii yok olur. olur hepimiz yola çıkıyor. Ama. Yok siz o, tamam sakin hiç şey yapmayın. Kimle görüşüyoruz önce oradan başlayalım. E, İçin Ömer. Siz, Ömer e, Bey. Ömer Bey. İşim sistemlerinde yüksek lisans yapıyorum da yapıyor muyum yapmıyor muyum orası deriz değil. Valla biz onu soracağız Ömer yapıyor musunuz yapmıyor musunuz ne hemen, yapıyorsunuz? Hemen kayıtlarınıza bakalım ya, efendim. hangi okul? Ya şimdi tam başladım. Yasa çıktı. Ne yasası? Tam gün yasası. Atılmayı yasasına. kaldırdılar akademik başarısızlıktan. Atılmayı kaldırdılar, evet. Ben de ondan dolayı rekord kırayım dedim. Yasa çıktığından beri sıfır not ortalamasıyla devam ediyor. Bravo. Vallahi göğsümüzü kabarttınız Ömer Bey. O zaman devam ediyorsunuz siz. Devam ediyoruz. Evet, Bugün programımızın Ali Yereli var. Ha. <gülüyor> neydi Ali? Ali ne var? Ali neydi? Ali Tezel. Ali tezel Ali Yereli diye birileri de var muhakkak. Sana sakin sakin anlatayım. Ben size devam edip etmeyeceğinizi anlatacağım. Ömer Bey. Siz ne zaman girdiniz okula? Yüksek lisansa 2010 yılında girdim galiba. 2010 yılında. 2014 yılında emekliliğini hak etmiş olursunuz yani. Otomatikman. Ha, ha. No no no no? Herhangi bir makale falan yazmadınız mı? Ne bu tembellik Ömer Bey? Niye böyle yapıyorsunuz? Ya vallahi yazayım dedim de sonradan eğlendim biraz. Erinmek mi? <gülüyor> Modern sabahlarda ilk defa erinmek kelimesi kullanıldı. <gülüyor> Ve çok doğru yerde kullanıldı ya yani. Ya eliniz mi gitmiş, şey mi olur? İki el daha pes atayım falan ondan sonra oturayım belki. Yap ya abi şimdi arkadaşlarla buluşacağım. Neyse yarın başlarım falan gibi bir şeylerden dolayı mı oldu Ömer Bey? <gülüyor> Yoksa çalışıyor musunuz? Daha mı? Hayatta hayırlısı? Çalışıyorum. İş güç var. Ne gibi bir iş güç var? Ee, Güneşimcilik. Diyelim yani vallahi, vallahi... Ömer Bey hayatı vaziyetlemiş var Vallahi girişimcilik diyorsunuz Nasıl işler iyi mi Vallahi kötü ya <gülüyor> E kötü oldu girişimcilik diye iş olur ya Ömer Bey ya Serbest olduğuna inanıyorsun da neden girişimciliğe inanmıyorsun Serbest girişimci olsa Siz inanacağım Biraz biraz kafamızda canlanmadı Ömer Bey de ondan Ne, ne giriştiniz ee, en son mesela Odan geçen bir adam mı Şimdi yazılım ya, işi yapıyoruz. Yazılım yap. Ne yapıyorsunuz? Yazılım geliştiriyorsunuz. Yazılım ve donanım geliştiriyoruz. Yazılım ve donanım geliştiriyorsun Kollajenciyim ben de tedarik ediyorum deseydim Düşüp bayılacaktım şuradan Valla bir bağlantı kurmaya çalıştım da Az önceki muhabbetten sonra Pek kuramadım kendi işimi Can, Canınız sağ olsun Ömer Aman Bey baş... siz bizim için doktor olu Ömer Bey diye geçeceksiniz bundan sonra Sahte doktor Ömer Bey diyeceksiniz evet, Ne kadar sonra. akademik başarısızlığınız olsa da Siz bizim yavrumuz sayılırsınız yani. Evet, yani biz sizi bağrımıza basarız Sizi hiçbir zaman reddetmeyiz Aileniz reddetse biz size sahip çıkacağız Ömer Bey o derece yani. O evet. derece. Sonuçta... Ama siz de bu girişimciliği bırakacaksınız. Erinmeyin. Erinmeyin ve girişimciliği bırakın. Bırak. <gülüyor> tamam, Söz verin tamam. bize Ömer Bey bırakacağım bu girişimciliği diye. Tamam bu senenin sonunda bırakıyorum. Hayır zaten. ağzınızla söyleyin. Ben bu girişimciliği Çünkü bırakacağım. Demin, demin öyle söylemediniz. Ağzınızla lütfen Ömer Bey. <gülüyor> tamam. Teşekkür ederiz Ömer Bey sağ olun Size ayrılan süremizin sonuna geldik, <gülüyor> sonuna geldik. Teşekkürler. Teşekkür ederiz Teşekkürler lütfen <gülüyor> e, Sağ olun Ömer olur. Bey, Ömer ne, kadar, Bey ne kadar güzel bir insandı yani tereddütlerle dolu Valla mütereddit kafası, Mütereddit Ömer diye geceler Çok seviyorum kafası net olmayan Ne kafası adamları. ne kafası ne kafası bu Mütereddit kafası Evet e, reklamları hayli açtık e, Hayli açtık derken e, Süremizi açtık Hayır erin, İsterseniz erinme, bir... erinme kelimesini kullanır mısın? Erinmiyorum Oktay. Bak, reklamları kaçırmış olabiliriz ama e, çabaladım, azmettim ve e, erinmedim. Bu da bana en güzel olarak döndü. Ne olarak? Reklam olarak. Ah. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Tamam yeterli Pet Shop Boys, yeterli. Teşekkürler Pet Shop Boyaz'a. Teşekkür ediyoruz. Onlara da... Pet Shop Boys. Teşekkürler lütfen. Kaç oldu saatimiz? 9.34 oldu saatimiz. Sena Hanım kulak kepçesini bulmuş göndermiş. Bir telefonu alıncaya kadar What onu söyleyeyim. The external ear. External ear. Dış Hayır, kulak. Bir dış kulak onu, onu demiyorum. Ya da earlap. Earlap. Earlap? Ya What do you mean? Medical Pardon adını, ya bir bu arada. Ee, günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? E, merhabalar ben Jülide. Jülide Hanım adeta yabancı bir radyoya bağlanmış gibi hissettiniz kendinizi değil mi? <gülüyor> evet, kusursuz, kusursuz akıcı İngilizceler, yabancı diller. İngilizce dililer. konuşuluyor ve sırf kulak kepçesi deniyor yayında. Değişik ifadelerle. Evet. de Ben de İngilizce öğretmeniyim. Öyle İngilizce. mi? Siz de i̇şte evet. onun için nerede? Hangi üniversite hangi servis? Çankırı ee, Üniversitesi'nde ortak derslerdeyim. Ortak İngilizce dersler mi? Diyorum. Ortak dersler ne demek? Aa öyle bir bölüm mü var? Evet. Yani Aa çok güzelmiş dersin. ya ortak dersler. <gülüyor> Mesela Şöyle, nasıl? E, e, hani... ...yok dersleri vardı ya zorunlu Atatürk ülkeleri... Ha, e, ...Türkçe, Tüpte, İngilizce... Tarih, evet. <gülüyor> ...onlara giriyorum. genç adımız değişti, bölüm dışı dersler koordinatörlüğü oldu ama... Bölüm dışı dersler koy. Ama bir... çok netmiş üniversitenin ya şeyi yani ortak dersler, bölüm dışı dersler. Hayır birden ama yani sınırınız değişmiş. Ortak derslerken yani bütün okulun size uğrayacağını düşünürken ondan sonra bölüm dışı yani. Bunlar zaten bizimle alakası yok. Bunlar bölüm dışı. Böyle böyle tereddütte bırakılır mı ya insan? Evet ya. Grup Zümre daha doğrusu Zümre lafını çok doğru yerde kullanmadım. Valla harika kullandın nokta <gülüyor> Çok güzel kullandın. Hay seveyim senin. Zülde Hanım hoş geldiniz tekrar <gülüyor> yayınımıza. Olduk. Siz e, doktoralı şişten. bir insan mısınız? E, doktora'ya başladım bu dönem. Birinci dönemin bitti ikinci dönem Nerede başladınız? E, Çankırı Üniversitesi'nde. Bölüm dışı derslerde mi? Bölüm dışı derslerde çalışıyorum. Ayrıca İngiliz edebiyatı doktrin Araştırmalarında da doktora öğrencisiyim. Hala yani, İngiliz, yani... İngiliz edebiyatında <gülüyor> araştıracak bir şey buluyor. Yani şimdi çok cahilliğime vererek şey yapın da yani çok uzun <gülüyor> bir şey var ya geçmişi var ya bölümün. İngiliz evet. edebiyatında doktora yapmak bir şey ister ya. Yürek ister. Evet yani, aynen öyle. Yani. Yalnız şöyle ben e, lisans ve yüksek lisansı başka bölümde yaptım. Dil bilim mezunuyum. Evet. E, bu benim için yeni bir alan. O yüzden bilim araştıracak ve öğrenecek çok şeyim var. E, o konuda. Biz size inanıyoruz. Vallahi <gülüyor> Jüri Hanım hakikaten sanki jüri karşısında gibiydiniz. Biz size inanıyoruz güveniyoruz ya. Ve e, hoş bölümümüze hoş, hoş geldiniz, geldiniz diyoruz. Sizin, teşekkür ederim. Sizi seçiyoruz. Yani... Yarına daha müreffeh yarınlara umutla bakmamızı sağladınız Yıldız Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ve diplomamı buyurunuz efendim. Ve diplomanızı takdim ediyoruz efendim size. Buyurun. Ben Teşekkürler. Fahri doktoru aldım şimdi ben? Yok siz doktor o daha daha değil bu başlangıç. Bu daha ne, <gülüyor> daha neler vereceğiz biz size? daha neler bu başlangıç? Bu gaza getirmek için küçük sembolik bir şey. Tamam. İnşallah kabul buyurursunuz. Teşekkür tamam. ederim tamam. Hanım. Sağ olun. üzere. Kolay hoş gelsin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çağrı Bey demiş ki masterımı yaptım makalemi de yazdım. Oh maşallah. Konferansta da sundum. Eh geldi. Da, doktorayı da bıraktım. Safam olsun demiş. Çağrı Bey vallahi bütün hayatı dolu dolu yaşıyorsunuz. Oynamaya yani. başlayacak diye korkuyorum Sefa Bey. Evet. Sefa e, Bey mi? Safa Bey. Ça Çağır Çağır Bey, Bey, Sefa Bey. Çağrı Bey. Sefa olsun diye bitirdiği için. Orada en son bende de son cümleden <gülüyor> çok güzel isim üretirim. Ama doğru vallahi Çağrı değil. Sefa Bey olmuş şu hareketleriyle. E, kendisini tebrik ediyoruz. Evet. Bunun şurasında bunları yapabilen kaç kişi kaç var? Kaç kişi var? Nadir. Nadir. Evet. Radyolarımızda kim var? Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Maalesef. Yok maalesef bir durum yok. Günaydın. Günaydın merhabalar Bora Bey. Bora Bey hoş geldiniz. Neredesiniz? Hangi okul? Hangi servis? Bernacittepe. Biyoloji bölümü. Biyoloji bölümü. Niye bölümü biraz düşündüğünüz gibi geldi bize Bora Bey? Nerede dinlam diye bir çevreye baktın orada. işte uzun süre okuyunca. Hangi bölümde okuduğunu unutuyor insan diyorsunuz. <gülüyor> Yalnız Bora Bey bir şey söyleyeceğim size. O biyoloji bölümünün girişinde var ya. Lütfen bölümümüzle radyomuzun sesini kısalım diye. Evet. İşte onu niye yapmıyorsunuz? Bir uygular mısınız onu? Onu bir kısar mıyız tamam. arkadaşlarım mı söylediniz? Evet. Teşekkürler. O arkadaşlara da canlı gönülden sevgiler çalışma ha. arkadaşlarına. Teşekkür ederim. Nerede çalışıyorsunuz siz şimdi? Hacette Üniversitesi'nden mi Bey? Ben hayır özel. Özel derken hiç sizde ser verip sır vermiyorsunuz ayol. Aa. <gülüyor> yani şöyle özel. Bir üç arkadaş biz bir proje hazırlıyoruz. Ha, çok gizli. Gözü değil aslında ama söylemeyeceğim telefonla. Tamam. tamam. Telefonda söylemiyim dinerler. Kapadığında söylerim size. Tamam. O, ama biz ofiste radyo olduğunu anladık yani bir bilgisayar falan da vardır, var, telefon da var. var. Evet. Saat. Hepsi var. Sizi bulmamız an meselesi. Biraz daha ben hatta yani tutmaya çalışıyorum. Sizi bulabilirsiniz çalıştım. çok yakınız size zaten. Biz hmm. de size yakınız ya yani ne bileyim vallahi ben iş iş şey iş, işlendim diyorum ya. Ee, Yok bir... işlemeyin yani ben dinliyorum sabah çok güzel program yapıyorsunuz. Teşekkürler. Ben dokunu yapmadım. Yapmadınız ne? mı? Yapmadım. Ee, Ama samimiyetinizden de dolayı sizi ben şu anda kalbime kazıdım Bora Bey. Bravo. Yüksek lisans mı yaptınız siz? Hiçbir şey yapmadım. Sadece okulu bitirdim. Üniversiteden sonra okuyamayan mısınız siz? Evet size? aynen öyle. Ne kadar güzel. Biz de aynı, aynı aynı bizim ya. başımıza gelen hadise. Aynıyız. Aynı. aynı evet. Vallahi Ama tabii içimde yani bir ukde olarak kalmış. Ukde. O, olarak. Bir fahri evet. doktora ünvanı verilmek istese size Bora evet. Bey. Hangi bölümden almak istersiniz? Tercihinize hangi bölümden kuluyoruz? Fizik. Fizik. Ne kadar güzel. Bak. <gülüyor> Bora Bey çok netsiniz <gülüyor> net ya. Çok yani. sevdim sizi. Adam Sağ net. olun. Allah. Evet. O zaman Sağ teşekkür olun. ederim Bora Bey. Sağ ya olun. Gönül neler istiyor? Tabii bagajı olmuyor ama Gönül e, neler, neler, neler, neler neler istiyor. Var. Bora Bey siz ona kalacak. <gülüyor> <gülüyor> o ya. zaman bana bir doktora etiketi veriyorsunuz, değil mi? Yo biz bilet vereceğiz ya. Doktora Peki şeyini biz abi, vermiyoruz. Olursun. Olursun. Doktora olur. Doktora O da olur. Konuşabiliriz ama. Ona bakarız. Bakarak olacağız. Teşekkürler. Sağ olun Bora Bey. Görüşmek üzere. Hoşça Evet Bora Bey'i de gönderdik. Güzel oldu ya. Yani. Telefon az önce patlamak üzereydi biliyor musun? Niye Vallahi ne oldu çok ısındı? Isındı ısındı kafam ya ne iyi diye bağırıyordu en son telefon. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Saygılar efendim. Bugün 3 kere andık o çocuğu. Alo. Ya. Günaydın. Hatta olduğunuzu duyabiliyorum siz bizi duyuyor musunuz? Ben sizi duyuyorum genç. <gülüyor> Bakmayın şu anda trafikteyim. Canını sağ olsun boğuşuyor musunuz? Trafik mi var saat olmuş 10 olmuş neredeyse 9.41 ne trafiği bu saatte? her yerinde trafik var. Sizleri tanıyorsunuz aslında gençler. Nereden tanıyoruz gençler? Aktanay doğmuş. Akta Ak Aktanay doğmuş ya Oktay. Aktanay doğmuş Biz, bizden ya. küçük değil miydi ya? Aktanay Aktan doğmuş. Gençler deyince ben daha yaşlı birini bekliyordum. Evet, Hatırladık. Aktan Bey hoş geldiniz. Neredesiniz siz? Nerelerdesiniz ya? Vallahi buralardayız. Uğraşıyoruz. İş ha değiştirdik. Hayat ne değiştirdiniz? Yani neye geçtiniz? Neyden neye geçtiniz? Bir hatırlatmada bulunun. Eee cevapladım şimdi bölüm e, bölümüne geçtim falan. Yavuşum. diyormuşum dediniz. Evet. Diyormuşumun dediniz. Aa hatırladık. A, a, a, a, evet, hatırladık. Altan Bey bakın sizi şimdi uyarmak gibi olmasın. Parmağım şeyin üstünde zor tutuyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Valla <gülüyor> fotoğrafımı çekip koyacaksın Twitter'a gerçekten. Şu Hayır anda... bunu kolay kolay demez. İki ihtimal var ya sizden bahşiş <gülüyor> istiyor. Parmağımı çekerim <gülüyor> diye. Vallahi parmağımı çekerim çekmek neredeyse yoruldum yani. Ya da gerçekten. Ben neyle uğraşıyorum biliyor musunuz? Bilmiyoruz ne? ki nereden bilelim? Elektrik idaresiyle uğraşıyorum. Ee, elektrik sayacım yandı. Onun üstüne kombin ve çamaşır makinem ve evdeki akvaryumun lambası dahil her şey yandı. Onları yani yani dilekçe. Elektrik dilekçe verdi. Dilekçe veriyorlar. Hepsini size mi yüklediler? Niye evet. Ne? Saatınızı kontrol ettirin. Bizdeki akım 220 volt. Ee, sizde, sizde sıkıntı yok. Sizde sıkıntı sizde diye dilekçe şey var. Sıkıntı ben olmadı zaten. abi demiş adam işte. <gülüyor> sıkıntı olmadı abi. Bildiğin <gülüyor> 220 <gülüyor> var abicim. Sıkıntı yok demiş resmen <gülüyor> elektrik dairesi Aktan <gülüyor> Bey. Çok resanet bir durum ya. Sizin de başınıza gelebilir yani. Geldi vallahi Evli Benim baş... Güzel güzel lambanızı yakıyorsunuz. Fatura geliyor. Paşa paşa ediyorsunuz. Ondan sonra evdeki bütün cihazlar birden yanıyor. Adamlar saygıda yani, nasıl bakım ya... yapıyorlar? Valla geçmiş olsun. Yani benim Program başıma geldi. geldi. Halkın sesini Döndü evet halkın sesinde Oktay Demirci buyurun halkın sesi benim başıma Kesinlikle. geldi ama Aktan Bey gibi şey yapmamıştım ben ee, çatır çatır şanssız aldım. değildik evet verdiler yani paraları Elektrik Ama sizi orada herkesle olmuştu yani, yani. bütün güvenlik caddesinin dörtte üçü gitmişti Bütün yani. beyaz eşyaları yeniledi çatır çatır vallahi kontrol edin. Ben gidip de torlarıyla sayacı mı kontrol edeyim arkadaşım ben tüketiciyim ya Tamam sakin, sakin. olun. Aktan, Aktan Bey anda... yetkililere ileteceğiz biz sizi. Ah Ak... vallahi parmağıma Ay. kramp girdi en son artık. Ha. Yemin ediyorum parmağıma kramp girdi. Çok iyi gidiyorduk da parmağıma kramp girmeyeydiydi. Reklama gireceğiz de ondan kramp girelim, girdi. girelim. Neden girelim? girelim, girelim. Sakinleşelim. Evet sakinleşelim. Sakinleşelim çünkü Aktan Bey şey yaptı evet. yani. Şey Rozan'la. Rozan'la oldu. Rozan'la oldu. Hadi bakalım. Modern Sabahlar. Bo modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Oktay Bey, Oktay Bey sizden bahsediyorlar. 9.49 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. E, programımızın son 10 dakikalık süresine resmi kayıtlara göre girmiş bulunmaktayız. E, şu an itibariyle e, radyo türünün 97. özel gösterimi olan Gangster Squad yani Türkçemizdeki adıyla suç çetesine davetiyeler vereceğiz. Dinleyicilerimiz bağlanıyorlar. Bu dakikaya kadar bağlananları biliyoruz. Bundan sonra bağlanacaklar hakkında herhangi bir bilgimiz şu an itibariyle yok. Bugüne kadar yapılmış en normal açıklama. En normal açıklamamızı yapmış bulmaktayız. Arz ederim efendim. Gayet normal. Ee, yani şu ana kadar Doktor da pek çok dinleyicimiz aradı. üzere. Doktor O'la, doktorasız, master'ı, doktor yapmayı düşünen. Düşünen dinleyicilerimiz de aradı. Ee, ve isimlerini listeye ne yaptılar? Nakşe ettiler. Nakşe benim vasıtamla yani bana sözler ben yazmış oldum. Şimdi aramak için gene son 10 dakikanız bu süreyi iyi değerlendirin derim ben olsam iyi değerlendirirdim. Sonuçta bir e, bu bir sadece bir davetiye değil bu bir hayat görüşü bu bir lifestyle bu bir bu bir e, bu nedir bu Oktay aslında tam sen daha iyi şey yapıyorsun daha onu e, <gülüyor> kulak şey neydi ya kulak kiri diyesim geldi çok içim kalktı şey söyledi neydi? Kepçe mi? Ha, ha, kulak kepçesi. Kulak kepçesi external Bak. ear. Ya aman o, olmaz öbürü. Niye olmaz? Ne diyorsun External ya? External ear ne ya? Onu biliyoruz. Ear'ın ne olduğunu biliyoruz. Dış kulak. External, dış kulak, iç kulak. Ear cap. Ear cap. Ear cap, man. Ear cap. bir de, bir de Hello. tragus. tragus. Hello. Bir saniye, hanımefendi var attığımızda. Günaydın efendim. E, günaydın, ben Merve. Merve. Merve Hanım, hoş geldiniz. Nerelerdeydiniz yahu? E, şu an yine dersten illegal bir çıkış yaptın O yüzden program hakkında tek bir bilgim yok. Canınız sağ olsun, Söyle önemli var. değil. Merve Hanım. Niye illegal çıkış yaptınız Merve Hanım? Bağlanmak için, radyoya bağlanmak için. Aa, Aa. gerçekten Merhaba. mi? Merve Hanım hangi okul, hangi serviste? Ee, ben Ankara Üniversitesi hazırlık kampusundayım şu an, Gölbesindeyim. Ankara Üniversitesi hazırlık. Orası hep komple hazırlık mı? Evet, komple hazırlık. Komple hazırlık. hazırlık. Ama evet. siz şimdiden doktorayı düşünüyorsunuz yani. Ya aslında ben kuluna tek alakalı bir insan değilim yani. Doktora düşünüyor muyum bilmiyorum. Daha erken Merve Yok yok, şimdiden yani. düşünüyorsunuz canım. Hangi bölümlü Merve Hanım <gülüyor> size Efendim? Hangi bölümde okuyacaksınız hazırlıktan? O paketesinde geçeceğim Aa, sene inşallah. Otomatik mantık fakültesi Doktor faiz. Zaten doktor. Hayır. Yani ben de de düşün. Otomatik <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel yapmışsınız. <gülüyor> Çok güzel. Ne öğretiyorlar şimdi hazırlıkta? Ne hazırlanıyorsunuz? Eskilerin yani... deyimiyle FKB mi okuyorsunuz? FKB mi? E bunu bir kez daha sormuştunuz. Sayın FKP okumuyorum. Fahirin soruları sabit. Sabit tabii fark ettiniz, fa sabit. Ama olsun canım biz bu... Ne okuyorsunuz o zaman? Ya şu an İngilizce hazırlığım ben. Ha yani o zaman şey kulak çok... kepçesi ne demek? Yarın öbür gün hasta gelse. Ya kusura bakmayın ben pek ilgilenmiyorum yani derslerle. Siz ya... neyle ilgileniyorsunuz Merve Hanım daha çok? <gülüyor> Gördüğünüz gibi derslerden çıkıyorum falan. Bir şey soracağım ben zaten oraya takıldım. Yani siz böyle ara sıra derse girip ara sıra da daha yoğun olarak dersten çıkıyor musunuz aralardan? Niye çıktınız mesela şimdi? Bize bağlanmak için mi çıktınız? Aynen öyle işte. serviste. Bir alayım dedim. İyi <gülüyor> yaptınız Merve Hanım? Yani öyle. Ne dersi var şu anda mesela? İngilizce. İngilizce. İngilizce. Sık sıkılıyor musunuz Merve Hanım derste? Evet sıkılıyorum yani bir de şey neyse öyle kalmayacağım falan ben bu sene. Onun verdiği bir rahatlıkla. He zaten geçeceğim. Falan ne Aynı gerek var öyle. derse girmeye falan diyor. Evet, evet. Sana öyle. Vallahi ne kafalar e, ne kafalar. De, şeyi de söylemek istiyorum. Biz üç kişiyiz videosu hakkında bahsedildi. Evet. Ee, o videoyu arkadaşlar hakikaten takıldık. Bayağı da seyrediyoruz. Herhalde Vallahi o kadar ki... diyorsunuz kaç? Zaten onu seyredilme sayısı belli ya. Ben bakın. <gülüyor> bir kere bir falan seyrettik. Biz artırdık yani o sayıyı. Aa, hmm. Bir bakalım o zaman onun sayılarına. ne zamandır? Biraz da eski bir video olduğundan biz de ne zamandır günü <gülüyor> <gibi> bakmadık yani. <gülüyor> evet. Merve Hanım o, peki. falan okulun her köşesinde yapılıyor yani. Aa, çok teşekkür ederiz. Okulun her köşesinde o dansların yapılmasından dolayı. İşte değerimize yıllar söyleyebilecekler demiştik aslında. Evet söylemiştik zamanın evet. ötesinde bir televizyon Yok, programı, programı olduğunu o zaman söylememiştik ama bir <gülüyor> bitişinde söylemiştik. Ee, yavaş yavaş herhalde o zaman tıpkı şey gibi Geleceğin mesleğine sahibiz ya üçümüz. Evet evet Metoloji, evet. iktisat ve matematik olarak ee, Onun gibi geleceğin videosu Merve Hanım çok teşekkür ediyoruz Merve Hanım çok sağ olun ben teşekkür ederim. Hadi ders alma siz de bu kadar salmayın canım hani, Ama nasılsa evet, geçecek ya yani, hani, Ama bu salma ]lere. insanın bünyesinde şey yaratır Alışkanlık yaratır Seneye de salarsanız, şey şey yapacağım yani, salarsanız Söz veriyor musunuz okuyacağım diyor musunuz Merve Hanım Söz veriyorum Okuyacağım söz veriyorum. deyin Okuyacağım Teşekkür Sonuna ediyoruz. Kadar. Şimdiden tebrik ediyorum. Sağ olun Merve Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi, i̇yi, i̇yi günler. İyi bir, dokt dokt iyi bir doktor olacak Merve Hanım. İyi bir doktor ama yerine göre de böyle bir şey de var yani. Böyle bir havası var. Böyle sallıyor bazen yani. Ha? Şunu şöyle yapalım. En son son telefonumuzu da hadi alalım. En son, son telefonumuzu alalım. Evet sevgili denizler. Günaydın. Günaydın. Huhu. Alo. Alo. Alo dediniz Kesin... mi? Ses, sesim Alo. geliyor mu hanımefendi? Evet geliyor. Benim sesim Siz... geliyor mu? Geliyor Zul efendim. Sesiniz de geliyor. Hala çok güzel. Peki adınızı alalım mı? Özlem. Özlem Hanım. Neredesiniz? Hangi okul hangi servis? Valla ben sensiz değilim okulu bir şok oldu Tamam canım ben biz de metaforu yaptık, yaptık <gülüyor> zaten Niye hemen sizde bir asabi misiniz Özlem Hanım Yok yok değilim ya Öylesiniz öylesiniz e, Ama bugünden sonra galiba okuyacağım ya, bugün, ya herkes okuyor bugün bir okuyasınız geldi değil mi dinleyicilerimizi dinleyince Evet evet yani Vallahi böyle öyle. bir masada bir doktora yanıyorum yani Vallahi öyle. Yanıyorum mu öyle <gülüyor> Radyolarını <y> <gülüyor> yanıyorum Yanıyorum <gülüyor> Özlem Hanım hangi lisans hangi bölüm sizin Maliye. Maliye. Ha, çok güzelmiş de. <gülüyor> Çalışıyor musunuz şu anda? Şu anda çalışıyorum. Nerede? Aslında bugün işimin son günü. Yani maliyelerle akısız bir şey yapıyorum ben. Şey bugün yani. iş, işinize son mu veriyorsunuz? Evet. <gülüyor> ben vermiyorum. E, firmamız Ankara şubesini kapatmaya karar verdi. Aman bu da fix yüzden... numara Ankara şubesini kapatıyor İstanbul'a gidiyor. İsterseniz gelsenize. Çalışmalarını de devam ettirecekmiş firma. Ya. Evet kazan tarafına gidiyoruz. Tarafı. Maliyeci yapmıyorsunuz ama değil mi siz? Ne, hangi sektör yok. dediniz? Bilişim. Ha, bilişim. Bilişim sektöründe. Peki ne yapacaksınız <gülüyor> evet. yüksek lisans doktora yaparsınız? Maliye mi? Ee, ya aslında hiçbir hüküm yok. Bugün kadar hükümde. Bugün bir bakın dinleyince... ya ona bir bakarak olun. Bir girin Google'dan falan bir bakın. Fahri doktora keser mi onu düşünün. Kesmez. Sahri doktora keser aslında keser, ya. Keser değil mi? Ki? O zaman. Yine siköreltir ama yani. Hiç girişmeyin yüksek lisans doktora. Hiç kendinizi yormayın. Vallahi zahmetli Eben, oluyor biraz. Evet az önce dinledim zaten. Sizin tanıdıklarınız da var. Sizi ayarlayacaklar bilmiyorum. Bana bir şeyler yaparlar. Yok Biz de telefonda yeni tanıştık. Yoksa bizim ah, ya yani tanıdıklarınız var. <gülüyor> biz de bak, Sanki biliyorsun. akademik cevabı bizim. Yok Kolonyan falan siz bayağı götürdünüz ya. Kolejan evet. Kolejan konusunda. Tamam canım kolejan sektöründe lideriz neredeyse. Lideriz, Ortak aynen, lideriz. Aynen. Var yani. Evet evet şey gördün güzel durumum oldu dedik mi ayağımıza kadar gelir kollejan yani. Arkadaşlar. Rahatız. <gülüyor> sonuçta kilosu 900 €. Ey abim vallahi. Evet, kollejanı yani, yapanı bayağı iş varmış ama herhalde bu yaştan sonra, maliyeden sonra ona giremem gibi geliyor ama. Niye yaş kaç? Yasemin? 30. 30 mi? Ama ne olacak canım? Çok kritik bir dönem ya. Ey evet Allah ya. 30 olmasaydı iyiydi. 29 falan gene kurtarırdı da 30. Yok yani evet, ne alakası evet. var. Fires şimdi şey yapıyorsun. Ya abi 30'da merdivenle dayım bildiğin 30 ya. Evet, o Hadi ya. Evet, çok... Moraliniz bozuldu <gülüyor> mu? şey geldi, evet. Acı değil mi? Acı gerçekler. Evet, evet. çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Rica Moralinizi daha diyorum. fazla bozmayın. Size başarılar evet, diliyoruz. Size güveniyoruz. Çok teşekkür ediyorum. 30 Gerçekten doktora için düşün. oldukça genç bir yaş. Onu evet. da söyleyelim yani. Doktor, doktor amacımız. Evet evet sağ olun sağ olun. Bile, güle güle, hoşça Son günüymüş ya işinin de hiç ona şey yapamadık. Nasıl olacak, ne yapacak falan. Ne abi? yapıyorlar herhalde kutlamalarla geçer. Son gün parti diye bir şey vardır değil mi? Patron taklitleriyle geçer. Patron bugün. taklitleri, müzikler, danslar. Şimdi de Ayhan Bey. <gülüyor> <gülüyor> Evet Oktay abi elimizde bir dolu liste var. Buyurun evet, bak. Bir dolu liste var. Ali Şambalkoca, Tuğba Hanım var, Sena var, Salih var, Volkan var, Ömer var, Cülide var, Bora var, Aktan var, Merve var, Özlem var. Var ki var, yeterli. var ki var. Benim o zaman ben çarkı çeviriyorum çarkı. Çarkı çevir Oktay. Şans çarkını çeviriyorum. Trrr. Ne oldu abi sessiz alamıyorsun galiba? Pss. Pss. Pss. Sena. Sena. S harfi çıktı. Oradan baktım. Çıktı. Sena. Evet. Sena Hanım. Diğer e, isim için de çarkı sen çevir. Ya çarkı da ben çevireyim ya. Çarklar kimin için dönüyor? Abi roman ismi olabilirdi. Tırr. Çevir vay. Çeviriyorum abi sessiz modda. <gülüyor> bir başta duyuldu ama o, o ba başlarken o ufak bir ses çıkarıyor gene. Onu göstereceğim Sessiz modda ustayı. olsa da şey yapıyor mu? Ses çıkarıyor mu? Tabii canım o Bozuk o zaman abi. Bilmiyorum artık bozuk mu değil mi. Evet. Dönüyor şu anda. Sevgili dinciler. bir şey olmuyormuş gibi görünmüyor evet, ama. evet. Evet, evet. Volkan Bey. Volkan mı çıktı? Vallahi Volkan çıktı. Otlu fizik doktora terk olan o mu? Otlu fizik doktora terk Volkan. <gülüyor> <gülüyor> Belki doktora da ee, olmadı. Olmadı ama, ama bundan şans, sonra hayatta olacak. Şansları döndü. Ee, Dönderdi şansını. Sana. Resmen dönderildi. Şanslar Sena Hanım ve Volkan Bey'i tebrik ediyoruz. Ve bize ulaşmalarını istiyoruz değil mi? Çünkü neden biliyor musunuz? Yani, Sena Hanım ve Volkan Bey bize 210-30-30'dan hemen Hemen. Iledi, i̇ledi bir şekilde ulaşın. Adamın canını sıkmayın. Adam dedim burada Oktay Demircan. İvedi. İvedi. İvedik organize sanayi diyorsunuz. Ben onu demedim ama. İvedin dedim. O benim için. Sana bir anukla veda edeyim. Anuk mu? Hadi. Onu sen başka bir şey yo, yo güzel güzel Hafta sonu nasıl geçsin Şahane, Şahane geçsin Biz yarın neredeyiz Yarın aa bir dakika sevgi dinçler biz yarın, yarın onu duyuralım neredeyiz Armada'dayız. Armada'dayız dayız biz canlı yayın yapacağız Kaçta kaç arası valla 12 1 gibi yaparız başlarız 12 1 değil mi kaç gibi yapıyoruz 12 1 arasında bir saat var ya yayın zannettin sen herhalde. ha yok öyle değil üç saat oradayız ya 12 ise 12 12'den 3'e kadar mı oradayız? 12'den den 3'e kadar yayın yapacağız ya da birden 4'e kadar 12'den 3'e kadar oradayız sevgili dinçler evet orada canlı canlı bizi arma da şey yapacaklar teşhir orada, edecekler ne yapacağız biz orada belli mi ne yapacağız ya, yayın yapacağız işte medya medya ödül ödül bir şey var mı ya, ya, ay ay yapacağız yok ok da. Tamam yayın yapacağız sevgili ya, dinle. Söz veriyorum. Anuk, şey Kadık ettik ya ya. Kadük. kadük sevgili dinle. Anuk, Anuk. Anuk. Bak dersen oku Kadık. Mükemmel bir gün olacak.